Hasan Ersel'le ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın, Günaydın. Evet ee, şeyi söylüyorduk Tunus'ta ve Cezayir'de ortalık birbirine girmiş vaziyette. Bunu çeşitli programlarda siyasi ve sosyal boyutları üzerinden incelemeye birazcık çalışmıştık. Gerek Ahmet İnsel gerekse de Cengiz Aktar'la ama ekonomik yönü üzerinde de mutlaka durmamız gerekiyor diye düşünmüştük. Yani Tunus'ta olaylar artık başkente sıçramış durumda ve çatışmalar vardır. Çok sayıda insan da öldü, resmi resmi rakamı tespit edemedik ama... Ee, ve şeyde gör, mesela geri adım attığı da görülüyor Tunus'tan İçişleri Bakanı'na azletmişler ve tutukladıkları öğrencileri ve gençleri de serbest bırakmışlar. Ama ne e, bunun ekonomik anlamı üzerinde birazcık konuşabilir miyiz? Evet e, konuşmak gerekiyor çünkü e, bu ülkelerde e, ortaya çıkan iktisadi sorun tek boyutlu değil. Yani parmağımızı bir noktaya gösterip e, bu oldu, e, o yüzden bunlar oldu demek çok zor. E, şöyle bir noktadan başlayayım. Mesela gıda fiyatlarındaki artış, e, işte e, şeker ve zeytinyağı fiyatlarındaki artışlar buna e, yol açtı, e, yol açtı değil de bu da ifade ediliyor. Fakat olay böyle değil. Böyle değil ama bunun da katkısı var.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 Ve %17'lik bir vergi koyuyor Sokaktaki satıcılara Bu da kıyametin kopmasına yol açıyor Bunun için altını çiziyorum Bizde çok sık söyler Efendim yapısal değişiklik yapılsın Efendim vergi tabanı geliştirsin Efendim e, şeye e, Vergi vermeyenler Vergi vermesi Sağlansın diye söylemesi çok kolay Doğru fakat ne yapacağınızı iyi bilmeniz lazım çünkü sonuçta Buna yol açıyorsa onun da pek bir anlamı yok Tabi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 Şimdi bu, bu kadar keyfi bir şey olabilir evet. Ne kadar y yüksek bir rakam düşürüyor. Demek ki keyfi olarak yüksekmiş. Yani insana o his veriyor. E, işte hani %4 düşürdü deyince e, hani olabilir hesaplama var. 41 olunca bir şeyler garip oluyor. Şimdi e, bütün bunların bir e, özünde bir nokta var. Yönetimler nasıl oluyor da bu kadar sorunlara karşı duyarsız olabiliyor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 Bazı faktörler daha var. Onları da küçümsemek lazım. Onlar da var. Fakat onlar da Yani Tunus'ta rejim e, şimdi antidemokratik olmadı. Cezayir'de de şimdi olmadı. Hep öyleydiler. Evet, yani... e, ama burada ciddi bir değişiklik oldu. E, o ciddi değişikliğe de bir noktasına bakalım. O da bu son e, ekonomik... küresel krizle ilgili. Evet, ekonomik... Her iki ülkede e, ticaretinde özellikle Tunus'u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 Ee, onun öyle bir şeyi var ama onun dışında yani bu sektör dışındaki devletin kontrolünde o bu sektör dışındaki sektörler de Cezayir'de Avrupa'ya bağlı. Şimdi Avrupa'daki duraklama biraz gecikmeyle de olsa e, bu ülkeleri vurdu. Üstelik birikimli olarak vuruyor. Giderek de e, bozuyor. Dolayısıyla bu ülkedeki bozulma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 Dolayısıyla bu olayın bir boyutu da, bir iktisadi boyutu da dünya kriziyle ilgili. Bunların altında hep çizmemizin sebebi aynı biçimde olmayacağı açık, o şiddette de olmayabilir ama bu tür etkileri bizim de beklememiz lazım. Yani bu olup biten bir şey. Türkiye'nin de Avrupa ile olan iktisadi ilişkileri yoğun. Avrupa'nın durumu malum. Buradan gelen bazı etkiler olacak. Bu finans bağımlılığı da var Türkiye'nin.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 tedbir almıyor ya da bugün yaptıklarını niye daha bel yapmıyor veya öğrenciler böyle bir harekete başladığında onların üzerine sert bir şekilde üzerine gidip belki ölüme yol açacağına olayı sakinleştirecek bir çözümü uyuşlaşmayı daha önce niye aramıyor? Ee, bu soruların cevaplarını aradığımız zaman e, işte e, şey profesör Aveskirov da sohbette bahsetmişti. Ta e, işte eski e, Rus e, prensiplerinde de öyle olmuş. Önce bir sıkı dövüşüyorlarmış, 15 gün birbirlerini kırdıktan sonra oturup başta anlaşabilecekleri bir noktada anlaşma yapıyorlarmış. Ama 15 gün dövüşmeden olmuyor bu. Yani bu bir garip bir şey. Evet. Ama burada da aynı olay bu, var. Bir de tabii senin de önemli altını çizdiğim bu o, otoriter yönetim, diktatörlük yönetiminde tabii kendi istihbarat ağlarını kurup işte gizli polisle merkeze bağlı. Polis teşkilatıyla Ahmet İnsel de onu anlatmıştı Tunus'ta gayet güçlü filan. Asker değil de polis teşkilatı. Kendisi de eski bir polis olduğu için de yine ben Ali e, kuruyor. O zaman da tabii kurduğu sistemde bütün e, sinir sistemini yok etmiş oluyor. Yani e, beyne e, oksijen ve bilgi kaynağı olabilecek bütün ince kın, kılcal damarlar, sinir uçları filan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 çok güzel çalışmaları benim gözüme çarptı, okudum işte filan. Ee, ama bir nokta daha var. Ee, arkadaşım olan akademisyenlerden dedim. Hükümet bunların yapılmasını engelleyemiyor belki ama çünkü Avrupa Birliği kaynak veriyor, Dünya Bankası kaynak veriyor. Yani kendi kaynaklarını kendileri buluyorlar. Fakat onlardan yararlanmaya da hiç niyeti yok. Hatta hmm. biraz onları yapanlara da hani biraz değil bayağı soğuk bakıyor. Böyle i̇çimizdeki düşman gözüyle bakıyor. bakıyor. Ya. ya Ama çalışmaları hakikaten çok güzel çalışmalar ve teknik çalışmalarda yani bunun sonucunda böyle ne bileyim ben yani uluslararası forma getirdiklerini ben oradaki arkadaşlarımızın çalışmalarını biliyorum. Gayet güzel çalışmalar. Öyle kalkıp da işte yani siyasi nutuk falan atmıyorlar. Yani oturmuş hane halkı araştırmaları, işsizlik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 Evet ama bu adeta bir sosyolojik kanun gibi bir şey. Öyle. Zaten. öyle. Yani bu diktatörlüğün olduğu, ben Diktatörlük de <gülüyor> değil <ama. gülüyor> Estağfurullah. Yani, yani mi böyle işte, oluyor? İktidar yapmıyor. Sadece evet. o hükümet değil ki. E Mısır'da da tabii çok e, şimdi bir pek benzer Mısır, durum. Mısır'da aynı şey. Yani bu dediğim şeyler Mısır için de geçerlidir. Tabii Mısır çok daha büyük ve e, bir ülke olduğu için orada çok daha fazla da araştırma yapılıyor. Bu orada da geçerlidir. Ama Mısır'daki hükümetin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 Yani kendisinin başı o kadar dertteyken, işin başı dertte vermiyordu. Şimdi hiç vermez. Evet. Sonrasında onu bir yere göre kaldı. Şimdi Tunus'ta istihdam yaratacaksınız. Şimdi bu nasıl yaratılacak? Ve Tunus ihracatını çeşitlendirebilir mi? O çeşitlendirebilir herhalde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 Abi de madem 300 bin kişi yaratabileceğini biliyorsun niye evet, yaratmamış? Niye yaratmamış? İkinci yani, soru da o tabi bu tabi artık insanların karnını doyurmuyor. Bir şey söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştıracağım yani sadece bir gelişmiş ülke olduğu için bir de çok istisli geliyor o yüzden her ay değil mi istihdam endeksi şöyle oldu istihdam endeksi böyle oldu diye bir şey rakam çıkıyor ve hükümet falan da heyecanlanıyor.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 buna biz de dahil edebiliriz. Habire söyleniyor bilmem kaç milyon kişi iş bulacağız. İşte olarak. desteksiz atış bu ama yani evet. tabi şey de e, şimdi iş oraya gelince Obama da Guantanamo'yu kapatacağını söylemişti geçici olarak ve. Hiç... Hayır, şimdi her ülkede her ülkede kendine göre şeyler var e, yani politikacıların e, attığı konular var. Evet. Fakat bazıları yavaş yavaş gündemden düşüyor. Demokratik toplumlarda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 işin palavra kısmıyla idare edilebileceği sanılıyor. İşte o da bir süre sonra çok sert tepkiler yol çıkıyor. Yani e, Avrupalılar ve Amerikalılar bunu daha evvel yaşadıkları için öğrenmişler. E, yani... Artık bak abi biz de öğrenecek miyiz yoksa öğrenmeden mi batacağız onu bilemem. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hasan Ersel'i ekonomi notuları